Elhamdülillah والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنةه واهتدى بهدا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد ...ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. Amma ba'd. Allah'a hamd... ...Resulü Muhammed aleyhisselama... ...onun ailesine ve ashabına... ...salat ve selam ettikten sonra... ...Hafız İbn-i Hacer... ...el'askalani rahimahullah'ın... ...bulugul meram min edilletil ahkam isimli kitabından kitabu sıyam yani oruç ile ilgili hadisleri okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. <gülüyor> 545 numaralı hadis. Ve <gülüyor> an Cabir ibn Abdullah Abdillah radıyallahu anhuma Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhuma'dan aktarıldığına göre Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kharaca amel fethi ila Mekke. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fetih senesi Mekke'ye doğru yola çıktılar. Fi Ramazan. Bu yola çıkmaları Ramazan ayındaydı. Fasâme hattâ belegâ kura'el gâmîm Kura al denilen yere varıncaya kadar oruç tuttu. Fasamen nasu? İnsanlar da onunla beraber oruçlarını tuttular. Sümme daa bi kadehim mimma in. Sonra bir kadeh, bir bardak su istediler. Ferafa Sonra bu suyu, bu kadehi kaldırdılar. Hatta nazaran nasu ileyi? ta ki insanlar ona bakıncaya onu görünceye kadar ثُمَّ <tümme> شَرِب <şerip> sonra da bu kadehteki bu bardaktaki suyu içtiler فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَٰلِك daha sonra ona yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle denildi اِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ سَامُ insanların bazıları oruç tutuyorlar oruç tutmaya devam ediyorlar Fekale, o da şöyle buyurdu, اُولَٰئِكَ الْعُسَاتُ اُولَٰئِكَ الْعُسَاهُ Onlar isyancılardır, isyankarlardır, onlar isyankarlardır. وَفِي لَفْظٍ Hadisin bir lafzı da şöyledir, فَقِيلَ لَهُ Ona denildi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme, in nese kaşkka aleyhisı ya oruç tutmak insanlara meşakkat vermeye başladı bu va inneme yantı bir bu konuda senin ne yapacağını bekliyorlar bu feda abiikadehimme Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de bir bardak su istediler Badel <gülüyor> Asri İkindiden sonra feşerip ve o suyu içtiler. Ravahu muslim. Cabir radıyallahu anhuma'nın aktardığı bu haberde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fetih senesi Ramazan ayında fetih senesi hicretin 8. senesidir. Hicretin 8. senesi Mekke'yi Fethetmek üzere. Yola çıktıklarında Ramazan ayı idi. Ve yol boyunca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı oruçluydiler. Sonra Kura el gamim denilen yere vardıklarında ki şarihlerin zikrettiğine göre burası Mekke'ye e, yani 65-70 kilometre mesafede bir yer. Yani Medine'den Mekke'ye kadar geldiler yaklaşık 400-450 kilometrelik bir yolu geldiler. Bu yol yaklaşık bir hafta 10 gün kadar sürüyor yayan olarak. Bu zaman içerisinde yol boyunca oruçluydular. Bu Kura el ghamim denilen yere gelindiği zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir bardak su istedi. Sonra o suyu bu şekilde kaldırdı. Sahabeler de gördüler. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o suyu içti. Yani orucunu bozdu. Tabi. Tabi, tabi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde insanların önünde onlara göstere göstere orucunu bozduktan sonra ona şöyle bir haber geldi dediler ki insanlardan bazıları hala bu oruç tutma işinde ısrar ediyorlar. Aleyhisselatü vesselam da şöyle buyurdu onlar İsyankarlardır. onlar isyancılardır hadisin diğer lafzındaki lafzında bir faide var o da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu kadehi kaldırıp oruç bozma işinin neyden sonra olduğunu beyan ediyor zira ona denildi ki ya Resulallah bu oruç tutma işi sefer halindeyken insanlara meşakkat vermeye başladı bazıları bundan dolayı Meşakkat çekiyorlar denildi. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ikindiden sonra çok önemli, ikindiden sonra yani iftara çok az bir zaman kalmış. İkindiden sonra bir bardak su istediler. Bu suyu yine insanlara ka göstererek, kaldırarak içtiler. Arkasındaki hadisi okuyalım. Mesele birbiriyle alakalı diye. 546 numaralı hadis. Wan Hamza İbn Amr el-İslami radıyallahu anhu. Hamza İbn Amr el-İslami Allahu anhu'dan yapılan rivayette ennahu kâle O şöyle dedi. Ya Resulullah Ey Allah'ın Resulü ecidu bi kuvvaten ala's-siyam fi's-sefer. Ben yolculuk esnasında oruç tutacak kendimde güç kuvvet buluyorum kendimde yolculuk esnasında oruç tutmaya güç kuvvet buluyorum fehel aleyye günahun bundan dolayı bana bir günah var mıdır yani eğer oruç tutarsam yolculukta Fakala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdular ruhsatum <gülüyor> min Allah. Bu Allah'ın bir ruhsatıdır. Yani sefer halinde olan kimsenin orucunu tutmaması. Femen <gülüyor> akadebiha kim bu ruhsatı alır kabul ederse, faha <gülüyor> sen güzel bir iş yapmış olur. Vamen ahabbeen yasume kim de oruç tutmak isterse. Yani yolculukta fela ha aleyh bu kimseye de bir günah yoktur. Rivahu Müslim. Bunu da Müslim rivayet etmiş. O asluhu fil muttefaki aleyh. Hadisin aslı da Buhari'nin ve Müslüm'in ittifak ettikleri bir rivayettir. Min hadisi Aişe. Onu da Buhari ve Müslüm'in ittifak ettikleri rivayeti Ayşe validemiz aktarıyorlar enne Hamzete İbn Amr'in el-İslami el. Hazreti Ayşe validemiz rivayet ediyor kısayı diyor ki işte bu Hamza İbn Amr el-İslami Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e şöyle sordu diye aralarında geçen bu konuşmayı hikaye ediyor. Yani bu sahabe radıyallahu an Hamza İbn Amr el eslemi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelip diyor ki ya Rasulallah ben güçlü kuvvetli bir adamım sefer halinde yolculuk halinde oruç tutmada da bir meşakkat çekmiyorum yani buna gücüm kuvvetim yeterli. Benim gücüm kuvvetim yettiği için ben oruç tutmak da istiyorum. Peki yolculuk halinde oruç tutmamda bir sakınca var mıdır bundan dolayı bana bir günah var mıdır diye soruyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de ona cevaben diyor ki misafirin yani yolcunun orucunu iftar etmesi orucunu yemesi orucunu tutmaması Allah Subhanahu ve Taala'nın ona bahşettiği ona lütfettiği bir ruhsattır ona böyle bir izin verilmiş kim Allah'ın bu ruhsatını alır kabul eder ve yolculuk esnasında orucunu tutmaz ise iyi bir iş yapmış olur Allah Azze ve Celle'nin kendisine verdiği ruhsatı kullandığı için ama bununla beraber kim de oruç tutmak isterse oruç tutmak isteyen kimseye yolculukta oruç tuttuğu için bir günah yoktur hadisi Müslim rivayet etmişler şimdi bu iki hadisten istimbat edilmiş bazı ahkandan bazı faydelerden bahsedelim bu sefer biraz iktisar ederek vaktimiz daraldığı için yetiştirmeye çalışacağız inşallah hadislere. Birincisi insanın Ramazan orucu tutarken Ramazanda gündüz oruç vakti sefere çıkması, sefer etmesi kendisine caizdir. Bunda herhangi bir kerahiyet de yoktur. İnsan oruçluyken herhangi bir meşru mübah sebepten dolayı sefere çıkabilir. Bu kendisi için caizdir. Bunda bir kerahat yoktur. Yolculuk halindeki kişiye müsafir olan, sefer üzerinde olan, ikamet halinde olmayan kişiye kendisine farz olan Ramazan orucunu tutmamasına ruhsat verilmiştir. Allah subhanehu ve teala وَمَنْ kana مَر۪يدًا veya ala seferin fe addetun min ayamin okhra buyuruyorlar. Yani sizden kim hasta veya yolculuk üzerinde ise bu günlerde oruç tutmazsa daha sonraki günlerde o günler adedince orucunu tutar. Daha sonraki günler, daha sonraki günler o günlerde tutmadığı orucunu kaza eder. Yani yolcunun da sefer halindeyken orucunu tutmaması Allah Azze ve Celle'nin böyle bir ruhsatını kullanması kendisine caizdir birinci hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendisine insanlara oruç tutmanın meşakkatli geldiği haber verilince onlar arasında bir kudve bir usve yani kendisine tabi olunan, kendisi örnek alınan, peşinden gidilen birisi olduğu için Onlara oruç tutmamalarının da kendilerine caiz olduğunu Orucu yemelerinin de kendileri için bir ruhsat olduğunu beyan etmekle yetinmemiş Sallallahu aleyhi ve sellem Bunu bizatihi onların gönüllerinde daha tesirli olsun diye Kendi fiiliyle göstermiş ve vesselam bir bardak su al, istiyor o, o bardağı da insanların gözlerine göstere göstere havaya kaldırıyor ve sonra o suyu içiyor yani bu ne demektir Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizim aramızda Allah'tan en çok korkanımız Allah'a karşı en takvalı olanımız olduğu halde sefer halinde orada orucunu açmış Allah'ın bu ruhsatını kullanmış ve insanlara da bu, bu konuda örneklik, önderlik, rehberlik yapmak istiyor. Tabi insanların çoğu da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi orucunu açtığını görünce onların da birçoğu orucunu açmışlar. Aleyhisselatü vesselama bazı kimselerin oruçlarını hala açmamakta direttikleri, hala orucu tutmada ısrar ettikleri haber verince diyor ki aleyhisselatü vesselam Ula ikel onlar isyancıdır, isyan etmişlerdir. Neye isyan ettiler? Halbuki seferde oruç tutmak onlara caiz. Orucu bozmak da caiz. Bu umumi hüküm olarak. Ancak o mevkıfte artık o anda Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu hareketi, bu fiili onlar için artık bir emir olarak telakki edilmesi gerektiği halde onlar böyle yapmayıp oruçlarına devam ettiği için Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onların bu fiillerini isyan, onları da bu fiile nispet ederek isyancı olarak isimlendirmiş. Halbuki biz biliyoruz ki sahabeler oruç tutmaya ısrar eden, iftar etmeme kutusunda ısrarlı olan bu sahabeler bu hareketlerinde bu işlerinde Nebi aleyhissalatu vesselama isyan etmeyi murad etmediler. Onun emrine karşı gelmeyi istemediler. Yine hatırlayacaksınız visel orucu hakkında onlar bundan yasaklandığında hala tutmaya devam etmelerinin gerekçesi neyse burada da aynı gerekçeyi düşünerek evet Nebi sallallahu aleyhi ve sellem orucunu açtı ve bunu biz yapalım diye bize de göstere gösteri açtı. Çünkü bazılarına meşakkat veriyordu bu iş. Ancak biz buna takat getirebiliriz biz buna inşallah gücümüz yeter diye Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu fiiline tevil ettiler ve oruçlarını tutmaya devam ettiler yoksa onlar gerçekte hakikatte aleyhissalatü vesselamın emrine isyan etmeyi kastetmediler onun emrini tevil ettiler onun emrinin arkası, arka planındaki maksadını anlamaya gayret ettiler ancak buna rağmen aleyhissalatü vesselam onları isyancı diye simlendirdi Yaptıkları fiilin zahiri bu olduğu için. Bu hadise o andaki, o mevkifteki olay için geçerlidir. Yoksa sefer esnasında kendisinde bir meşakkat bulmadığı için orucu tutmaya devam eden, Allah'ın bu kullanan kimseler de isyancı demek değildirler. Çünkü onlar için bu şekilde orucu açmaları tayin edecek, onlar hakkında müteayyin kalacak böyle bir hadise Vuku bulmuş değil. O zaman diyoruz ki, seferde olan bir kimsenin orucunu yemesi kendisi için caizdir. Bu, caiz, Allah, bu caizlik Allah subhanehu ve teala tarafından kendisine verilmiş bir ruhsattır. Kişi bu ruhsatı alırsa, kullanırsa iyi bir şey yapmış olur. Çünkü Allah subhanehu ve teala azimetlerinin kullanılmasını sevdiği gibi ruhsatlarının kullanılmasını da sever. Zira ruhsatlar Allah Subhanehu ve Teala tarafından bizlere bahşedilmiş birer nimettir, lütfen nimettir, Allah'ın bize lütfettiği birer nimettir. İnsanın bunu alıp kabul etmesi gerekir. Ancak bununla beraber ikinci hadisin delaletinde anlaşıldığına göre, insan bu ruhsatı almazsa ve kendisinde ciddi bir meşakkatte yoksa orucu tutmasında da kendisinde bir beyiz yoktur. Sefer esnasında orucu tutmaya devam ederse. Bu oruç icma ile sahihtir ve kendisine icza eder. Ne demek icza eder? Yani üzerindeki sorumluluğu kaldırır. Zimmetindeki borcu giderir. Bununla alakalı basit bir ihtilaf var. Zahiriler diyorlar ki hayır oruçlu kimse, misafir olan, seferde olan kimse oruç tutamaz. Eğer oruç tutarsa tuttuğu oruçta sahih ve geçerli olmaz. Ancak Ümmetin cumhuru, hatta icması diyebileceğimiz büyük bir çoğunluk bunların hilafınadır. Burada bir mesele var. Dedik ki, misafire oruç tutması da caizdir. Oruç tutmaması da caizdir. İnsan herkes kendi durumunu kendisi takdir eder. Ancak ilim ehli şu konuda ihtilafa düşmüşler. Demişler ki, peki misafir için efdal olan hangisidir? Oruç tutmaya devam etmesi mi? Yolculuk esnasında yoksa orucunu yiyip sonradan kaza etmesi mi? Bununla alakalı Cumhur-ül Ulema Hanefiler, Şafiler ve Malikilerin içinde olduğu cumhur Ulema eğer çok ciddi bir meşakkat yoksa oruç tutmasının kendisi hakkında daha efter olduğunu söylemiştir. Çünkü bunun bunun için bir sürü gerekçe saymışlar. Diyorlar ki eğer insan Orucu bu mübarek zamanda Yani Ramazan ayı içerisinde tutarsa Hem zaman olarak daha mübarek bir vakitte Bu ibadeti idrak etmiş olur İkincisi bu insanın zimmetini Borçtan kurtarmak için Daha selametlidir Çünkü insan vaktinde yapmaz da sonra tehir ederse Bir ibadeti araya meşkale girebilir Başka şeyler girebilir İnsan bunu geciktirebilir tehir edebilir Ve demişler ki çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de Seferdeyken oruç tutmaya Devam ediyordu. Aleyhissalatü Vesselam mutlaka en eftal olanı kendisi için tercih etmiştir. Bunlardan dolayı ve bunun dışında bazı gerekçelerle diyorlar ki misafirin eğer ciddi bir meşakkat yoksa oruç tutması orucunu bozuk kazaya bırakmasından daha eftaldir. İmam Ahmet ve arkadaşlar diyorlar ki hayır sefer esnasında orucunu yemesi daha eftaldir. Sonradan kazaya bırakması daha eftaldir. Zira bu Allah Azze ve Celle'nin bir Ruhsatıdır. Allah ruhsatlarının kullanılmasından kullanılmasından hoşlanır. Allah'ın hoşuna giden, Allah'ın sevdiği bir şeydir. Bununla alakalı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem "Leysen minel birri al-ciya fi's-sefer" Yolculuk esnasında oruç tutmak iyilikten, hayırdan, hasenattan değildir, buyurmuş sahih bir hadis-i şerif. Bundan dolayı diyorlar ki bu kimsenin ruhsatı da alarak orucu tutmaması, kazaya bırakması daha eftaldir. İlim ehlinden bazıları da şöyle bir tavsiyat getirmişler. Diyorlar ki insan için en eftal olan kendisi için en kolay olandır. Zira Allah subhanahu wa taala bizler için kolaylık ister. Yuridullahu bikumul yusra Allah sizin için kolaylık ister. Diyorlar ki eğer yolcu olan kimse Oruç tutmasında kendisi için bir zorluk, bir meşakkat yoksa, gayet rahat bir şekilde herhangi bir sıkıntıya girmeden orucunu tutabiliyorsa, bu kimsenin orucunu tutması daha efteldir. Eğer kendisine bir meşakkat olacaksa, sıkıntı olacaksa, bunun orucunu tutmayıp kazaya bırakması daha efteldir. Ancak meşakkat ciddi bir meşakkat olacaksa, böyle kimsenin ısrarla oruç tutmasında kerahat vardır diyorlar. İlim ehlinin bahsediği diyor ki hayır kerahat yok. El mühim bu son kavin. İnşallah delillerin umumunun gösterdiği şekilde en vasat en orta olan kavim. Bununla birlikte ilim talebelerinin sünneti bilen insanların eğer sünnet unutulmuşsa insanlar arasında bu konularda cahilce bir teşeddüt, cahilce bir guluv, aşırılık baş göstermişse bunun mübah olduğunu hatta sünnet olduğunu göstermek için ne yapabilirler? Meşakkat bulmuyorlarsa bile oruçlarını açabilirler. Bu oruç açma içi hususen bu birinci rivayette geldiği gibi insanlara önderlik eden, insanların örnek aldığı onların önündeki bir kimse ise onun insanların bu meşakkatli hallerini gözetmesi daha evladır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi. Zira bu mesele unutulmuş. <gülüyor> Unutulmasa bile sanki insanlarda mutlak olarak yani seferde orucu ancak zayıflar, dini az olanlar, dini kıt olanlar bozar. Yoksa insanın her türlü meşakkate gö göğüs gererek orucu tutması daha iyidir diye bir göğüs hakim olmuş. Bu doğru değil, bu yanlış. Hususen bu meşak bu sefer bu yolculuk içinde ciddi meşakkatler taşıyan yolculuklar gibiyse. Mesela umre gibi. Ramazan umresinin büyük fazileti var. İnsanlar Ramazan'da gündüz vakti umreye gidiyorlar. Sıcak aylarda düşünün. Tavaf yapmak, say yapmak bunlar. Yani yolculuğun meşakkatı bir tarafa insan da... Ağır meşakkat veren şeyler Böyle olduğu halde insanların birçoğu Allah'ın bu rühsatını kullanmak yerine kendilerine ciddi derecede basit değil yani. Tavaf etmek Ramazan günü sıcakta hele bu mevsimde arkasından say etmek o kadar vücutta su kaybını yapmak insana elini ayağını taakatini düşüren bir şey. İnsan takatten kesilir. Böyle olduğu halde insanlardan bazıları hala ısrarla orucu bozmamaya gayret ediyorlar. Bu doğru değil. Hatta İbn-i Hüseyin Rahmetullahi Aleyh'e öyle bir şey aktarıyor. Diyor ki ben de bir Ramazan Umre'ye gittim. Umre esnasında işte tavaf esnasında orada zemzem bidonları var. İçtim, bit, oturdum bir tanesine diyor zemzem içtim. Çünkü misafirim, seferiyim. Bir tanesi geldi bana dedi ki diyor, utanmıyor musun sen Ramazan günü? Su içiyorsun. İnsanların da ne yapması lazım? Bu şekilde önder durumunda olan, örnek durumunda olanların da insanlara bunu göstermeleri lazım. İkinci hadiste bir mesele daha var. O da şu o da şudur. İnsanların yine avamın birçoğu sefer esnasındaki bu ruhsatların seferin meşakkatinden kaynaklandığını. Dolayısıyla seferde meşakkat yoksa bu, bu ruhsatların kullanılmasının da doğru olmadığını söylüyorlar. Değil mi? Herkesin ağzında bir şey var. Ne deniyor? O zaman yani o zamanlar deve üzerinde günlerce yol gidiliyordu. İşte su yoktu, yemek yoktu, şu anki konforlu yolculuk yapılan vasıtalar vesileler yoktu. Ondan dolayı o zaman böyle bir ruhsat verildi. Ancak şimdi işte uçakları var, çok konforlu arabalar var, klima içeride kimse susuz yemek, ekmeksiz kalmıyor. Demek ki o zaman bu ruhsat sadece o zaman için geçerlidir. İkinci hadiste bir lafız var. Diyor ki sahabe Ya Resulallah, ben seferde oruç tutacak takati kendimde buluyorum. Yani oruç tutmak bana meşakkat veren bir şey değil. Demek ki oruçlu olan kimsenin seferde bu ruhsatı kullanması meşakkatle alakalı zorlukla takatle alakalı bir şey değil. Öyle olsa Nebi Aleyhisselam ona derdi ki sen madem sana meşakkat vermiyor bu iş sen madem kuvvetli güçlüsün o zaman bu ruhsat senin için geçerli değildir derdi. Böyle olmadığı için biliyoruz ki seferdeki kullanılan ruhsatlar seferin meşakkatli olup olmamasıyla ilgili değildir. Yapılan işin sefer olması ile ilgilidir. Zira meşakkat zapt edilebilecek herkes herkese ve herkese anlaşılabilecek tek bir doğru bir tanımı olan bir şey değil. Eğer o bazılarının dediği gibi seferdeki bu ruhsatların kullanılmasının sebebi meşakkattır dersek meşakkatin hem o zamanki hem bu zamanki seferden daha fazla olduğu bazı yerler var ki biz oralarda da ruhsatların kullanılması gerekir derdik. Güneşin altında değil mi? Tarlada çalışan insanın, inşaatta çalışan insanın meşakkati seferin meşakkatinden çok daha fazla. Ama bununla beraber o adama namazları iki rekat kılmasına ruhsat vermiyoruz. Orucunu eğer ciddi bir tehlike yoksa bozmasına ruhsat vermiyoruz. Ondaki meşakkat, seferdeki meşakkatten çok daha fazla olduğu halde. Demek ki burada bu ruhsatın illeti Meşakkat değil. Bu ruhsatın illeti sefer yani yolculuk etmektir. Meşakkat bu ruhsatın olsa olsa hikmetlerinden bir tanesi olabilir. Ama illeti meşakkat değildir. Burada bir mesele daha var. Umumi bir kaide olarak Allah subhanehu ve teala kendisinin verdiği ruhsatları kullanılmasından hoşlanır. Ruhsatları kullanmak da Allah azze ve celle'nin hoşuna gider. Bununla beraber ruhsatları alıp kullanmak vacip Değildir. Ruhsatları kullanmak vacip değildir. Kişi bu durumda kendisine en kolay geleni, çünkü ruhsatlar kolaylık için verilmiş, en kolay geleni tercih eder. Allah subhanehu ve teala da dinde bizim için bir zorluk, bir haraç sıkıntı murad etmemiş. Bizim için kolaylık murad etmiş. Bunu yapabilir. Ama ruhsatı alıp kullanmak her zaman vacip demek değildir. Bu hadisten bir fayda daha zikrediyorlar alimler. Zikredilen faydalar çok da ben iktisar etmeye çalışıyorum. Bu akideyle alakalı bir fayda olduğu için zikredelim. Diyorlar ki bu hadiste, ikinci hadis-i şerifte Cebriye'ye bir reddiye vardır. Cebriye'ye bir cevap vardır. Kim Cebriye? Kulun ihtiyarını, iradesini ve seçme hakkı olduğunu kabul etmeyenler. Diyorlar ki kulun yaptığı fiillerinde kendisinin bir seçme hakkı yoktur. Bir iktiyarı yoktur. Allah Subhanahu ve teala onu yaptığı bütün hareketleri yapmaya mecbur etmiştir yani kalbinin atması gibi elinin titremesi gibi veya şöyle örnek veriyorlar rüzgarın önünde yaprağın uçuşup gitmesi gibi kulun yaptığı bütün ameller salih ameller bile olsa ibadetler bile olsa masiyetler bile olsa kul yaptığı amellerde seçme hakkına tercih hakkına sahip değildir İkinci hadiste buna bir cevap buna bir reddiye var ne diyor o? Diyor ki Aleyhissalatu vesselam bu Allah'ın bir ruhsatıdır. Kim bu ruhsatı almak isterse iyi bir şey yapmış olur. Kim de oruç tutmak isterse ona da bir günah yoktur. Yani ruhsatı almayı ve oruç tutmayı istemeyi kimin iradesinin olduğunu söylüyor Aleyhissalatu vesselam? Kulun iradesinde olduğunu söylüyor. Zira bu fiiller, bu ameller ve bunun dışındaki bütün insan amelleri kendi iradesiyle olmasaydı salih amellere, hasenata, mükafat vermenin veya seyyiyata, masiyete ceza vermenin bir anlamı, bir hikmeti kalmazdı. 547. hadis. وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ i̇bn Abbas radıyallahu anhuma şöyle dedi. Ruh hisa li şeyhil kediri büyük yaşlı şeyh için yani yaşlı adam için ruhsat verildi. En yuftira iftar etmesi yani oruç tutmaması için. Ve yut'ime ve bununla beraber yemek yedirmesi için An kulli yavumin miskiyinen oruç tutmadığı her gün için bir fakiri doyurmasını. Valla kabaa' aleyhi ve bunlarla beraber artık ona bu orucu kaza etmesine gerek yoktur. Diyor ki İbn Abbas, raziyyatullahu anha, anhuma ruhsatli şeyh il kebiri yaşlı insana ruhsat verildi. Hangi konuda? En yuftira. Oruç tutmaması konusunda. Bununla beraber ne yapacak o yaşlı adam? Ve yut'ime an kulli yevmin miskinen. Oruç tutmadığı her gün için bir fakiri bir miskini doyuracak. Ve la kada'a aleyhi. Ve bundan dolayı tutmadığı orucunu bir daha kaza etmesi gerekmeyecek. Revahud darakutni vel hakim bu hadisi de kutune ile hakim rivayet etmişler. Ve sahha Ve ikisi de bunun sahih olduğunu beyan etmişler. Bu haber İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın kendi sözü. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den aktardığı, ondan rivayet ettiği bir söz değil. Buna ne deniyordu? Eser değil. Mevkuf deniliyordu. Mevkuf deniliyordu. Eğer sözü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarıyorsa ona ne deniyordu? Merfu deniyordu. Eğer sözün sahibi sahabeden aşağı tabi'in veya daha aşağıda bir kimseyse buna ne deniyordu? Mürsel. Mürsel mi maktum mu? Maktu deniliyordu. Mürsel şu demek. Tabi'in veya ondan daha aşağısına ait olan değil sözün sahibi. Tabi'in sahabeyi zikretmeden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarıyor sözü. Ona mürsel deniliyor. Ancak maktuğ tabiinin kendi sözü. Öyleyse elimizdeki bu haber bu eser nedir? <gülüyor> Merfum mu mevkuf mu? <gülüyor> mevkuf. Yani kimin üzerine mevkuf? Sözün sahibi kim? Sağol. İbni Abbas radıyallahu anhuma. Abdullah İbni Abbas. Nebi aleyhisselamın amcası Abbas'ın oğlu. Diyor ki Abdullah İbni Abbas yaşlı olan kimseye oruç tutmama hususunda ruhsat verilmiş. Yaşlılıktan dolayı oruç tutması kendisine meşakkat verecek, çok ağır olacak. Böyle bir kimseye oruç tutmaması konusunda ruhsat verilmiş. Ancak bununla beraber bu kimse ne yapacak? Diyor ki oruç tutmadığı her gün için bir fakiri doyuracak ve bir daha o tutmadığı oruçları kazada etmeyecek. Oruç tutmak ilk teşrih edildiğinde Allah subhanehu teala bizlere orucun farz edildiğini söylediğinde insanlar oruç tutmak veya hutta fidye vermek arasında muhayyerdiler. Yani herkes Ramazan ayında isterse oruç tutardı, tutabilirdi. İsterse oruç tutmak istemezse, oruç tutmadığı her gün için bir fakiri doyurabilirdi. Ta ki Allah azze ve celle'nin فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ Ayeti nazil oluncaya kadar. Sizden kim o aya erişirse artık o oruç tutsun. ayetin nazil oluncaya kadar. Bu ayet nazil olduktan sonra i̇bn Abbas diyor ki وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُط۪يقُونَهُ fidyetun طَعَامُ miskin Ona takat getirenler için takat getiremeyenler diye tercüme ediliyor. Takat getirenler için, güçleri yetenler için Veyahut da ona takat getirmede Bir külfet altına girenler için Tutmadıkları her gün için bir fakiri Doyurma suretiyle fidye vermeleri gerekir İbn-i diyor ki bu ayet Nesk oldu ama Bu ayetin hükmü yaşlı olan insanlar hakkında sabit olarak kalmaya devam ediyor Normal sağlıklı genç insanlar için Bu ayetin hükmü nesk oldu Artık bizler için hem oruç, ya oruç tutmak veya fidye vermek gibi bir tercih hakkı yok. Ancak diyor bu ayetin hükmü yaşlı kimseler hakkında sabit kaldı. Onlar da eğer oruç tutmazlarsa oruç kendilerine oruca takat getirmek kendilerine külfet oluyorsa onlar orucu yiyebilirler ve yedikleri her gün için bir fakiri doyur, doyururlar. Bu mesele ümmet arasında, fukaha arasında icma denilebilecek hatta icma denilen bir mesela yaşlı olan insan ister erkek olsun ister kadın olsun bu hadiste yaşlı erkek lafı geçiyor ama kadınlar da erkeklerin kardeşleridir şer hükümlerde erkek hakkında sabit olan her bir şey aksine bir şey olmadıkça kadınlar hakkında da sabittir yaşlı olan orucu tutmak kendisine meşakkat veren bundan dolayı zorluk çeken insanlar oruçlarını tutmaya bilirler. Tutmadıkları bu orucu kaza etmeleri gerekmez. Ancak her gün için tutmadıkları bir fakiri bir miskini doyururlar. Fukaha bu yaşlı olan erkek ve kadına oruç tutmama hususundaki güçsüzlükleri, takatsizlikleri veya oruç tutmanın kendilerine meşakkat vereceği kimselerin bu halleri sürekli olan, sürekli olan kimseler içinde geçerlidir diyorlar. Yani adam oruç tutacak bir durumda değil. Bir hastalık sebebiyle. Ve bu oruç tutamama hali yani bu hastalık o kişide sürekli bir durum. Ağrız, gelip geçici bir şey değil. Fukaha bunu şöyle tabir ediyor. Diyorlar ki iyileşmesi, tedavi olunması umulmayan hastalık. Artık adam hasta. Kanser mesela. Doktorlar ve herkes artık bu adama bu hastalıktan dolayı ölecek gözüyle bakıyorlar. Yani bu adamın bu hastalıktan iyileşmesini kimse galiben umuyor Allah şifa verip iyileşebilir mi? tabii ki de ama galiben umulan ne? bu hastalık iyileşecek bir hastalık değil veya şeker hastalığı veya böbrek hastalığı böyle kimselerde yani oruç tutmama konusundaki özürleri sürekli olan sürekli devam edecek kimselerde bu bu durumda bu hükümdedirler onlar da oruçlarını tutmazlar ve tutmadıkları her gün için bir fakiri doyururlar bir daha bunu kaza etmezler sonradan iyileşseler bile mesela kanser hastası adam ölecek gözüyle bakılıyordu buna adam ramadan oruçlarını tutmadı ve, ve fidye verdi benim bir daha kaza etme imkanım yok diye sonradan şifa buldu artık bir daha bu kimsenin bunları kaza etmesi de gerek gerekmez bununla şu iki meseleyi birbirine karıştırmamak lazım birçok insan bunu karıştırıyor normal hastalık halinde orucu tutmayan kimseyle iyileşmesi umulmayan hastalık halinde orucu tutmayan kimsenin hükümleri farklı İyileşmesi umulan normal bir hastalık geçiren kimsenin fidye vermesi meşru değildir. Bu kimse orucu tutmaz. Orucu kazaya erteler. Ne zamana? iyileşeceği bir tarihe. Yani orucu tutmaz. Orucu iyileşince kaza etmeyi niyet eder. Böyle bir kimsenin fidye vermesi kendisine meşru caiz değil. Fidyeyi kim veriyor? İyileşme umudu olmayan hasta. Artık ben bir daha bundan sonra ömrümü sonuna kadar oruç tutacak hale gelmem. Oruç tutmaya gücüm yetmez. Bu hastalıktan kurtulmam diyen kimse... ...o oruçları kaza etmez... ...bunlar yerine fidye verir. Şu meseleyi de bundan... ...istisna alimler. Mesela yaşlı olan kadın ve yaşlı olan erkek... ...oruç tutmaz ve fidye verir dedik... ...bunlar da kendilerine orucun... ...farz olduğu kimseler olması lazım. Orucun kendilerine... ...farz olduğu kimseler olması lazım. Bununla neyi kastediyoruz? Yakın zamanda çünkü böyle bir soru geldi... Adam mesela yaşlı, çok yaşlı artık akl, bilincini yitirmiş. Ne deniyor? Bunak mı deniyor? Bunamış adam. İradesi yerinde değil, aklı yerinde değil. İnsanları artık tanıyamıyor. Bu kimseye oruç tutması farz mıdır? Hayır, farz değildir. Çünkü bir ibadetin kendisine farz olması için bu insanda bazı şartlar gerekiyor. Müslüman olması gibi, bulukça bali olması gibi, bir de ne olması gibi? Akıllı olması gibi. Akıl yoksa eğer orada teklif mükellefiyetlik söz konusu olmaz. Böyle bir kimsenin o ne kaza etmesi gerekir ne onun yerine fidye verilmesi gerekir. Çünkü ona oruç farz değil. Mesela buna benzer insan hasta diyelim komada, yoğun bakımda. Bu şekilde yoğun bakımda aylarca hatta yıllarca yatan insanlar var. Bu kimselere oruçlu, oruç farz mıdır? Hayır farz değildir. Bu kimseler o halde o, o halden kurtulmadan ölseler bile onlar adına her gün için fidye vermeye gerek yoktur. Onlar bu hallerinden ayılsalar bile baygın geçirdikleri komada geçirdikleri zaman da üzerlerindeki oruçtan ve namazdan da sorumlu değildirler. Onları kaza etmeleri de gerekmez. Çünkü o halde onlar namaz emrinin ve oruç emrinin hitabına mükellef muhatap değiller. Dedik ki bu kimseler orucu tutmazlar ve her gün için bir fakiri doyururlar. Bu fakiri doyurma işi herhangi bir yemekle, yemeğin herhangi bir miktarıyla sınırlandırılmamış. Fakiri doyurma, bir insanın doyurma denilen her ne ise o zaman örfe göre, adete göre bu o fakiri doyurmayı, doyurma yerine geçer. Adam her gün için bir fakire bir yemek ısmarlayabilir. Ona yemek pişirip verebilir. Ona yemek pişireceği bir malzeme verebilir veya da 30 gün boyunca adam tutmadı. 30 günün sonunda 30 tane fakiri yemeğe davet edip onların hepsine bir seferliğine mahsus yemek bilir. Bunların hepsini yap hangisini yaparsa yapsın bu fidyeyi fidye cezası üzerinden kalkmış olur. Alimler bu hükme bazı kimseleri de dahil ediyorlar. Diyorlar ki mesela yani belirgin bir hastalık değil. Ama diyelim bir insanda ciddi bir zafiyet var. Bu adam oruç tutmaya hiç takati yok. Hiç oruç tutamıyor. Oruç tutsa adam düşüp bayılıyor mesela. Eli ayağa kalkmıyor. Kendini kaybediyor. Ve buna doktorlar diyorlar ki yani sen oruç tutman mümkün değil. Sen ne zaman tutsan bu hale geleceksin. Diyorlar ki böyle kimseler de bu duruma ilhak edilir. Yine İbni Abbas'ın bu sözün sahibi ve İbni Ömer radıyallahu anhumanın sahabeden ve sahabeden başka bir iki kişinin de Söylediği şekilde Onlar Hamile olan Ve emzikli olan kadını da buraya ilhak diyorlar. Hamile olan ve emzikli olan kadın Çocuğu için Veya kendi nefsi için korkar da Endişe eder de İşte sütünün kesilmesinden Çocuğun beslenmemesinden dolayı Orucunu tutmaz ise Diyorlar ki böyle kadında o tutmadığı günleri kaza etmez, tutmadığı her bir gün için bir fakir doyurur, fidye verir. Bu kimin fetvası sahabeden? Abdullah İbni Ömer ile Abdullah İbni Abbas'ın, radıyallahu anhum ecmain, onların fetvası. Mezhepler arasında, fukaha arasında bu konuda da derin bir ihtilaf var. İftar eden, orucunu bozan hamile ve emzikli kadınlarla alakalı farklı görüşler beyan etmişler. Kimisi diyor ki böyle insan orucunu tutmayabilir, tutmadığı günleri kaza eder. Kimisi diyor ki böyle günleri tutmadığı zaman hem kaza eder hem de fidye verir. Yani bir fakiri doyurur. Kimisi de diyor ki ayrıntı tavsizler getir. Diyor ki hayır. Eğer bu orucu yeme işi kendi adına endişe ettiğinden dolayı kendi nefsi için idiyse buna kaza gerekir. Çocukları için idiyse buna hem kaza hem fidye gerekir. Yani subhanallah bakın fukaha meseleyi ne kadar detaylı ne kadar ayrıntılı bakıyorlar. Böyle bir sürü değişik tafsilat getirmişler. Ancak bu iki sahabe diyorlar ki, "Hayır böyle kimseye kaza gerekmez. Sadece tutmadığı günler başına bir fakiri, bir miskini doyur, ona fidye verir ve o günlerde bir daha kaza etmesi gerekmez." Alimler diyorlar ki İbn Kudame rahimehullah el-Maktisi Hambeli Mugnide diyor ki bu konuda sahabeden onlara muhalif olan birisi de bilinmiyor. Ancak inşallah bu iki sahabenin sözleri bu meselede bizim kabul ettiğimiz, doğru olarak, raziyallahuhum olarak kabul ettiğimiz görüştür. Muasır alimlerden de Şeyh El Albani rahmetullahi aleyh de bu yönde fetva vermektedir. Ve şurası önemli. Bana benim bunu tercih etmemde önemli olan bir şey diyorlar ki sahabeden bunlara bu konuda muhalif olan da bilinmiyor tabi şunu unutmayalım biz burada mecburan bir meseleyi anlattıktan sonra onun arkasından bir tercih beğen ediyoruz yoksa ihtilafı ulemanın farklı görüşlerini söyleyip de bunlar arasında insanları hayret içerisinde bırakmak doğru bir şey değil ama bunu yaparken ki gayemiz niyetimiz artık bu meseleyi kapatmak bu mesele alimler arasında hakemlik yapıp Konuya son noktayı koymak haşa böyle bir şey değil. Sadece burada bir tercih yapalım. Bizim de okuduğumuz, anladığımız ilim ehlinin sözleri arasında hak olduğuna, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünneten daha yakın olduğuna kanaat getirdiğimiz şey. Yoksa bu şekilde biz söylüyoruz. Bu, bu konudaki son, son sözdür. Mesela burada kapanmıştır demek. Değil. 548 numaralı hadis. Sahih inşallah. Hızlı gidelim inşallah. Tatavu orucuna kadar olan bölüme gelelim. Ve an Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu kale. Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle dedi. Câ'e raculun ilan nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. <Sessizlik> Adamın biri... Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Faqala ve dedi ki: Helaktu ya Rasulallah. Helak oldum ben ya Rasulallah. Ben mahv oldum diyor adam. Helak oldum ya Rasulallah. Qala: "Ve ma ehlekeck?" Seni helak eden şey nedir? Neden helak oldun? Neden mahv oldun? adam dedi ki cevaben وَقَعَتُ عَلَمْ رَأَتِي ف۪ي <رَمضان> Ramazan'da hanımım üzerine vuku ettim yani neyi kastediyor hanımımla eşimle ilişkiye girdim eşimle cima ettim فَقَالَ dedi ki aleyhissalatü vesselam ona هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَ köle azat edebilecek bir mal bulabilir misin böyle bir malın var mı adam dedi ki Hayır bu dedi ki nebi sallallahu aleyhi ve sellem felhel teststattı gücün yeter mi en tasauma oruç tutmaya şehhrani mute iki ay peş peşe oruç tutmaya gücün yeter mi bu kalala adam dedi ki Hayır bu Dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem: "Fehel tecidu bulabilir misin ma tutimu yedirecek kadar Sittiğine miskina 60 fakiri yedirecek kadar bir şey bulabilir misin?" Adam yine dedi ki: "Kale la. Hayır ya Resulullah." Sonra جلس sonra oturdu. فَأُتِيَنْ نَبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمَةً بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٍ Nebi sallallahu aleyhi ve selleme içinde hurma olan bir sepet getirildi. فَقَالَ تَصَدَّقْ بِهَذَا Dedi ki Nebi aleyhisselam madem öyle al bunu sadaka et. فَقَالَ <fekale> Adam dedi ki اَعَلَى <fekale> اَفْقَرَ onu sadaka et diyorsun da bizden daha fakir olan birisine mi? Ne demek istiyor adam? Yani, diyor ki <gülüyor> Feme beynelâbeteyhe Bu Medine'nin iki taşlığı arasında Medine biliyorsunuz iki taşlık arasındaki bir şehir. İki kara taşlık. Labe kara taşlık demek. Har. Medine'de bir şarkta bir garpta iki tane taşlık var. Siyah bir taşlık. Medine'den bahsedilirken böyle söylüyor. Bu Medine'nin haram olduğu içerisinde işte avlanmayacağı, ot koparılmayacağı beyan hadislerde bundan bahsediyor. Bunun iki, iki taşlık arasında. Diyor ki فَمَا Beyne لَا بَتَيْهَا اَهْلُ بَيْتٍ اَحْوَجُ اِلَيْهِ Diyor ki Ya Resulallah bu Medine'nin iki taşlığı arasında bu sadakaya benim ailemden daha fazla ihtiyaç olan kimse yok ki. Fahahika'n-Nebiy sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem güldüler. Hatta bedet enyabu ta ki dişleri görününceye kadar. Enyap bizde köpek dişi diye tabir ediliyor. Biz öyle demeyelim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dişleri görününceye kadar güldüler. Sümme kale ve sonra şöyle dediler adama: İrzh Git. Fa at'imhu ehleke. Bunlar da kendi ailene yedir. Ravahu seba. Bunu bu hadisi kaçır rivayet etmiş? 7'si rivayet etmiş. Kimdir bu yedisi? Altı bildiğimiz kütübü sitte. Altı kitap. Hangileri onlar? Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbn Kaç tane etti? Altı Burada 7'si diyor. Onlara bir de Ahmed'i ilave ediyoruz. İmam Ahmed'le beraber Kütüb-i Sitte için Hafız İbn Hacer 7 dediği, dediği zaman bu 7'yi kastediyor. Bu 7'si rivayet etmişler. Vel lafzu Müslim. Lafz Müslim'in lafzı. Yani hadisi hepsi rivayet etmişler ama bütün lafızlar hepsinde aynı değil. Ufak tefek farklılıklar olabilir. Ufak tefek eksiklik, ziyadelik olabilir. Burada zikredilen lafız Müslim'in lafzıdır. Bu hadis çok büyük bir hadis yeri. İçerisinde onlarca hatta yüzlerce faide olan bir hadisler. mübala Mübalağa değil bu. Biz, biz görmedik ama ilim ehli şunu zikrediyorlar. Hafız el Iraki, bu İbn Hacer'in şeyhidir. Bu hadisle alakalı müstakil bir eser tehlif etmiş. Ve o eserde bu hadisin içindeki hükümleri, faideleri ve mes meseleleri bin bir tane olarak zikretmiş. Bu hadisten bin bir tane hüküm mesele ve fayda çıkartmış. Yani o kadar çok içinde mesele var ki biz sadece bizle ilgili olan bölüme inşallah deyincez. Adamın bir tanesi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Dediler ki ya Resulallah ben helak oldum mahvoldum. Aleyhisselatü vesselam ona istihsar ederek sordu seni helak eden şey nedir? Neden böyle, neden böyle söylüyorsun? Neden helak oldun? Adam diyor ki ya Resulullah Ramazan günü gündüz vakti oruçluyken eşimle ilişkiye girdim. Bundan dolayı helak oldum. Yani adam Ramazan günü oruçluyken eşiyle ilişkiye girmenin büyük bir günah, büyük bir günah olduğunun neyin de burada farkında bilincinde. Bundan dolayı şöyle diyemeyiz. Adam cahil diyemeyiz. Adam cahil değil. Adam yaptığı için suç olduğunu biliyor. Cahil olduğu kısım ne? Bu suçtan dolayı üzerine düşen ceza nedir? Bunu bilmiyor. Ama yaptığı işin bir suç olduğunu, cürüm olduğunun farkında. Bundan dolayı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona bu yaptığı suçu telafi edecek bir kefaret söyleyecek. O zaman burada diyoruz ki bir insan bir, ön bir önceki derste orucu bozan şeylerle alakalı ne dedik? Bunlar ne olması lazım? Bilerek yani cahil olmadan hatırlayarak yani unutmuş olmadan isteyerek yani zorlanmış olmadan yapılması lazım. Adamın birisi de bize normal konuşma esnasında şimdi bu derste mesela farzı muhal. Birisi de ki ya su desek ya subhanallah. Ben bu zamana kadar böyle bir şey bilmiyordum ve Ramazan'da oruçluyorken de Eşimle ilişkiye giriyordum. Ne diyeceğiz ona? Mübarek bu yaşına kadar niye bunu öğrenmedin diyeceğiz. Sadece o kadar. Ona herhangi bir kefaret Söylemeyeceğiz. Çünkü bu hükmü ne yapmıyor adam bu zamana kadar? Bilmiyor. Onu kınarsak, onu ayıplarsak neyden dolayı ayıplayacağız? Sen bu işi öğrenmedin diye. Burada bu adam bu yaptığı işin suç olduğunu biliyor. Kendisini hatta helak edecek büyük bir cürüm olduğunu biliyor. Diyor ki ya Resulallah, ben helak oldum. Diyor ki Aleyhisselam seni ne helak etti? Eşimle ilişkiye girdim ya Resulallah. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam ona bu yaptığı, bu işlediği cürmün bu işlediği günahı telafi edecek bir kefaret söylüyor. Tertibe göre, sıralamaya göre. Diyor ki ona, bir köle azat edecek paran var mı? Köle köle azat edecek mal mülk sahibi misin? Adam diyor ki hayır ya Resulullah. Değil. Peki diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, 60 tane fakiri. E peki diyor İki ay peş peşe oruç tutabilir misin? Adam diyor ki hayır ya Resulullah iki ay peş peşe de oruç tutamam. Diyor ki o zaman 60 tane fakir doyurabilir misin? Diyor ki hayır ya Resulullah 60 tane fakirle de doyuramam. Adam fakir birisi. Hatta o kadar fakir ki ne diyecek şimdi? Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem konu kapanıyor burada. Aleyhissalatu vesselama bir sepet hurma geliyor. Sadaka hurması olarak. Sahabeler sadaka edecekleri malları Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e getiriyordu. O da aralarında kendi münasip gördüğü şekilde bu sadakayı taksim ediyordu. Burada da bir faide var. İnsanlar sadakalarını, zekatlarını başlarındaki veliyül emre teslim ederler. O onlar adına bunları münasip yerlere taksim eder, tevzi eder. Veyahut da başlarında bu işi yapacak bir veliyül emir yoksa, başlarında bu işi organize eden, bu işten sorumlu ve diğer onların diğer dini meselelerinden sorumlu bir hocaları önlerinde bir önder, bir ilim talebesi varsa ne yaparlar? Eğer kendileri daha hayırlı bir yol bilmiyorlarsa getirip ona verirler. O onların sadakalarını münasip olarak aralarında yerlerine böler taksim eder. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de kendisine gelen bu bir sepet hurmayı aldı adama verdi. Dedi ki, madem senin fakirleri doyuracak da paran yok 60 tane fakiri öyleyse al bunu, bunu tasadduk et sadaka olarak ver ki senin yaptığın irtikap ettiğin bu cürme kefaret olsun adam da diyor ki ya Resulallah onu sadaka et diyorsun da hani benden de daha fakir vereyim onu benden daha fakir vereyim diyor ki ondan sonra bu Medine'nin iki taşlığı arasında iki kara taşlık arasında bu sadakaya benim ailemden daha ihtiyaç, daha fazla muhtaç olan kimse yok ki zaten. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gülüyor, tebessüm ediyor. Adama diyor ki al madem bunu öyleyse git, kendi ailene yedir. Yani çünkü adam aleyhissiyatü vesselamın geldi ne haldeydi? Helak oldum ben, mahvoldum, bittim ya Resulullah diye geldi. Bir sepet hurmayla evine, çoluğuna çocuğuna yemek götürerek oradan ayrılıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buna, Güldüler, tevessüm ettiler. Ve dediler ki bunu götür ailene yedir. Öyleyse Ramazan günü Ramazan ayının farz orucunu tutar, tutarken eşiyle cima etmek suretiyle bu orucu bozan kimseye bu hadiste zikredilen şekliyle ve tertibiyle ağır, galiz olan kefareti yerine getirmek gerekir. Bu kefaret insanın gücünün yetmesi nispetinde eğer gücü yetiyorsa köle azad etme ile eğer köle azad etmeye gücü yetmiyor ise iki ay peş peşe oruç tutma ile iki ay peş peşe oruç tutmaya da gücü yetmiyor ise 60 tane fakir doyurmayla eğer ona da gücü yetmiyor ise artık bu kimsenin üzerinden bu kefaret ne yapıyor düşüyor ıskat olur çünkü bunların hiçbirisine gücü yetmediği için ancak ne yapacak bu kimse? Yaptığı bu işten dolayı Allah'a tövbe edecek. Çünkü yaptığı şey büyük bir cürüm. Hem oruçlu, farz olan oruçlu ve Ramazan günü gündüz o vaktinde büyük bir hürmeti var. Büyük bir saygınlığı var. Adam onu da ihlal etmiş. Böyle bir kimseye bu şekilde ağır, galiz, kefaret gerekir. Bir. İkincisine gerekir. Tövbe etmek gerekir. Üçüncüsü, cumhurul ulemaya göre ulemanın cumhuruna göre bir de o günü kaza etmek gerekir. İlim ehlinden bazıları diyor ki hayır kaza etmesi gerekmez. Burada bir sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir şey söylemedi. Şöyle cevap veriyor Cumhur diyor ki burada öyle bir şey söylemesi gerekmez. Bu zaten bilinen bir şey. Adam o günü, o günün orucunu bozduysa o günü kaza etmek zorunda. Bu zaten bilinen bir şey. Bunu aleyhissalatü vesselam burada söylemesine gerek hacet yoktur. İkinci bir mesele. İlim ehlinden bazıları diyor ki Şimdi bu adam geldi Nebi Aleyhisselatü Vesselam böyle şey bundan şikayetçi olarak pişmanlık duyarak Aleyhisselatü Vesselam ona sadece kendisi adına bir şeyler yapmasını söyledi. Eşin de bunları yapmalı diye bir şey söylemedi. Yani eşin de köle azat edebilir mi? Eşin iki ay peş peşe oruç tutabilir mi? Eşin de işte 60 fakir doyurabilir mi? Bunların hiçbirini sormadı. Bundan dolayı diyor ki bazı ilim ehli Demek ki bu kefaret sadece erkek için geçerli, kadın için geçerli değil. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunların aynısını hanımın da yapsın diye bir şey söylemeli. Ancak Cumhurul ulema yine diyor ki hayır burada yine böyle bir şey denilmez. Zira bizim elimizde umumi genel bir kaide var. Aksine bir şey olmadıkça demin ne dedik? Aksine bir şey olmadıkça şer'i hükümlerde kadınlar erkeklerin kardeşleridir. Yani erkekler hakkında sabit olan her bir hüküm kadınlar hakkında da sabittir. Bunu ayrıca söylemeye gerek yok. Bir ikincisi bu kadının eşi, bu adam eşiyle ilişkiye girdi. Bu kadın için bir sürü ihtimal ve olabilir. Kadın hayızlı olabilir. Hayızından Ramazan gündüzü temizlenmiş olabilir evdeki kadın başka bir sebeple hastalığından dolayı oruç tutmuyor olabilir veya galiben kadınlar bu konularda kocalarına tabi olduğu için kocalarının emirlerine itaat ettiği için kadın bu konuda zorlanmış olabilir kadın bu konuda müteevvil yani tevvil ediyor olabilir şöyle düşünüyor olabilir Adam da biraz böyle biliyorsa mesela hoca olarak bilinen geçinen birisiyse öyle bir durumda işine şöyle diyebilir sen bana itaat etmek zorundasın bana itaat etmen farzdır bu konuda zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu dedi ki hangi koca hanımını çağırır da onun yatağına gelmezse melekler ona lanet ederler kadın bundan dolayı böyle bu işten kendisinin sorumlu olmadığını düşünüyor olabilir yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem adamın bunu söylemesine gerek yok eğer kadın da adam gibi yaptığı işin günah olduğunu, cürüm olduğunu bilincindeyse bir. İkincisi oruçlu olduğunu unutmadıysa üçüncüsü de kendi irade ve ihtiyarıyla o da kocasına boyun eğerek, itaat ederek yapmışsa aynı hüküm onun içinde geçerlidir. O zaman burada neyi istisna diyoruz? Bir. Eğer kadın bir kere bu yaptığı için hükmünü bilmiyorsa ona böyle bir kefaret gerekmez. Eğer tevil ediyorsa, müteevvilse yani yanlış biliyorsa bu durumda kocasına uyumanın farz olduğunu düşünüyor böyle zannediyorsa bu kadın yine cahildir ona böyle bir şey gerekmez. Üçüncüsü de eğer bu kadın mükrahsa yani zorlanmışsa, kendi iradesi dışında olmuşsa, uyuyorken de olabilir değil mi? Bu durumlarda hiçbirisinde kadına bu kefaret gerekmez. Tabii bunların hepsini tefakkuk-ı söylüyoruz. Yani ben deyince şimdi bazı arkadaşlar görüyorum yüzlerde böyle değişik Günlemle uyuyorsa da yorum yani diyor ki nasıl olur uyursa? Olabilir. Tefakkuh yani bu olabilir. Biz burada neyi anlatmaya çalışıyoruz? Şunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani o da iradesiyle ve hükmü bilerek ve bunu kast ederek yaparsa aynı hükme aynı hüküm onun hakkında da geçerlidir. özetle bu hadisle alakalı bizim zikare faydalar, hükümler bunlar. Şunu söyleyebiliriz. Yine cumhurul ulema. Hanefiler dışındaki ulemanın cumhuru bu hadis-i şerifte geçen bu galiz keffaretin hususen cima ile alakalı olduğunu söylüyorlar. Diyorlar ki yani bu kefaret, bu ağır galiz kefaret sadece cima ile orucunu bozan kimse hakkında geçerlidir. Yoksa yeme içme suretiyle orucunu bozan kimse bu hükmeye ilhak edilmez. Hanefilerde diyorlar ki buradaki mesele orucu bozma ile alakalıdır. Yani insan hangi surette orucunu bozarsa bozsun buradaki Galile olan kefaret onun hakkında da geçerlidir. Yani ne yapıyorlar bu diğer orucu bozan şeylere burada cimaya kıyas ediyorlar. Cumhurlema diyor ki hayır, burada böyle bir kıyas doğru değil. Çünkü arada çok ciddi farklar var, çok büyük farklar var. Yapılan iş. Çok büyük bir şey, yeme içme gibi bir şey değil. Bu kadar farklarla beraber diyorlar ki bu kıyas geçerli değildir. Raci olan doğru olan görüşte, inşallah budur. Bu şekilde kefaretin gerekmesi, bizdeki tabirle 61 gün gerekmesi, sadece cima ile orucu bozan kimse hakkında varittir. Yeme içme suretiyle orucu bozan kimse hakkında böyle ağır bir galis kefaret gerekmez. 549 numaralı hadis. وعن عائشه و ام سلمة رضي الله عنهما ام سلمة و عائشه رضي الله عنهما. onlardan yapılan nakile göre ennen nebi sallallahu aleyhi ve sellem nebi sallallahu aleyhi ve sellem kana yusbihu junuban junub olarak sabahlardı min cima'in bu cünüplük de neyden kaynaklanan bir cünüplük? Cima, cima dolayısıyla. Cimadan kaynaklanan bir cünüplük ile sabahlardı. ثُمَّ <gülüyor> يَغْتَسِلُ Sonra gusleder ve <gülüyor> yasumu ve orucunu tutmaya devam ederdi. Orucunu tutardı. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَزَادَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيْهِ اُمِّ سَلَمَةً وَلَا يَقْضِي Ümmü Seleme radıyallahu anhada Müslüm'ün lafzında şöyle bir ziyade bulunmuş. Demiş ki ve ayrıca o günü de kaza etmezdi. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki annelerimiz Ümmü Seleme ve Ayşe radıyallahu anhuma ikisi de bizlerin annelerimizdir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin eşleridir. Ve onun en özel hallerini ümmet içerisinde bilen insanlar. Diyorlar ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Cima'dan dolayı cünüp olarak sabahlarda yani cünüp olarak sabahlarda bu cünüp olması da istem dışı, iradesi dışında ihtilam olarak filan olan bir cünüplük değil. Ne ile olan bir cünüplük? Cuma. Cima ile olan bir cünüplükten dolayı. Cünüp olarak yani gece yıkanmadan sabaha ederdi, üzerine fecir doğardı, yani orucun ve namazın vakti girerdi. Ardından gusleder ve orucunu tutardı. Öyleyse cünüp olan bir kimsenin bu cünüplük ister onun iradesi dışında bir cünüplük olsun ihtiram gibi ister onun iradesiyle olan bir cünüplük olsun cima gibi cünüp olarak sabaha eder yani oruç tutmaya başlarsa çünkü fecir doğduğu anda bu adam ne yapmış olacak oruç tutmaya başlamış, başlamış olacak. Daha yıkanmadı bu hangi hal üzerinde? Cünüp. Cünüplük üzerinde. Cünüp olarak oruca başlarsa Böyle bir kimsenin orucu sahihtir. Bu şekilde oruca başlamakta bir mahzur yoktur. Herhangi bir kerahette söz konusu değildir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptığı için. Zira bu mekruh olan veya eftalin tersi olan, mefdul olan bir şey olsaydı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey yapmazdı. O böyle yaparak hem bize bu işin mübah olduğunu gösterdi caiz olduğunu gösterdi ve orucumuzun da sahih olduğunu gösterdi. Eğer insan cimadan dolayı cünüp olarak sabahladığı zaman orucu sahihse evveliyetli olarak değil mi evla olarak cima dışında insanın iradesi dışında cünüp olarak sabahlaması da yani orucun bir kısmını cünüp olarak geçirmesi de kendisine caizdir. Bir mahsuru yoktur. Orucu da sahihdir. Cünüp ne demek? Cünüp şu demek. Kelime anlamı olarak Cemp'den geliyor. Cemp insanın yan tarafı demek. İnsanın dışı, onun yanı demek. Cünübe de cünüp denilmiş. Şundan dolayı diyorlar. İnsandaki vücudun, insanın menisi ondan ayrıldığı, onun içindeyken onun yanına çıktığı için. Onun artık yanındayken cembine geldiği için ona cünüp denilmiş diyorlar. Veyahut da insan cünüpken ibadetlerden ictinab edeceği için ona cünüp denilmiş diyorlar. Ama şer'i ıstıllahta cünüpten denildiği zaman şu kastedilir. Bir, meninin inzal olması bu ister <gülüyor> ilişki yolu ile olsun ister ilişki yolu ile olmasın. İkincisi meni inzal olmaksızın ilişkiye girilmiş olması. Yani meni inzal olmasa dahil, sünnet yerleri birbirine kavuştuysa eğer yani erkeğin organı ile kadının organı birbirine birbiri içerisine girdiyse eğer Artık burada ne gerekir? İnzal olmasa bile bu kimse artık şeran cünüptür, bu kimsenin de gusletmesi gerekir. Böyle olan bir kimse, geceden cünüp olarak sabahlayan bir kimse orucunu tutmaya devam edebilir. Başka? insan Ramazan gecelerinde eşiyle ilişkiye girebilir. Bunda herhangi bir mahsur bir şey yoktur. Üçüncüsü bir fayda daha var burada. Önemli bir şey. Konuyla alakalı değil belki ama. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberi bir beşerdir ve bir kuldur. Biz, ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve rasuluhu diyoruz. Onun Allah'ın kulu ve rasulü olduğuna şahitlik ediyoruz. Yani o Allah'ın rasulüdür. Tekzip edilmez. Allah'tan getirdiği haberlerde ona itimat edilir, o tasdik edilir. Emirleri yerine getirilir. Yasaklarından iktinab edilir ve Allah'a sadece onun gösterdiği şekilde ibadet edilir. Çünkü o Resul'dür. Bununla beraber o Resul'dür ama nasıl bir Resul? Beşer olan bir Resul. Kul olan bir Resul. Şimdi bunları gördüğümüz zaman şunun farkına varmalıyız. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem beşer olma hususunda kul olma ve beşeriyet özellikleri taşıma hususunda bizimle aynı özelliklere sahip yani o kuldur ve Allah'ın Resulü derken ki kul sözümüzle şunların hepsini söylemiş oluyoruz yani o bizim gibi beşerdir beşer üzerine varit olan beşer üzerine arız olan her türlü hal, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde de varittir onun üzerinde de bulunur yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem karnı da acıkır. Değil mi? Hastalanır da. Acı elem de çeker. Yemek yedikten sonra tuvalet ihtiyacı da hisseder. Tuvalete de gider. Kadınlarla ilişkiye de girer ve bu ilişki sonunda cünüp de olur. Yani bahsettiğimiz Resul kul olan bir Resul. Beşer olan ve beşer özellikleri taşıyan bir Resul. Bundan dolayı üzerinde her beşerin bulundurduğu, bu, her beşerde bulunan bu eksiklikler, bu acizlikler onda da bulunduğu için Allah ile beraber kendisine ibadet edilmez. Zira Allah isimlerinde, sıfatlarında kemal üzerindedir, kamildir. Bizler gibi nakıs, aciz değildir. Nasıl olur da bizler gibi nakıs, aciz olan bir beşer? O Allah'ın peygamberi de olsa, yaratılmışlar arasında en hayırlısı, en öfteri de olsa, neticede de mi? Karnı acıkan, yemek yiyen, tuvalete giden cünüp olabilen birisi nasıl olur da böyle birisine hiçbir yönden kendisinde bir eksiklik bulunmayan her yönden isimlerinde sıfatlarında ve zatında kemal üzerinde olan her türlü eksiklikten ve noksanlıktan münezzeh olan bir ki, bir zatın hakkı olan bir zata verilmesi gereken şeyden bir pay alabilir bu asla tasavvur edilemez bir şey yani bunu unutmayalım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kuludur. Dediğimiz zaman işte bunu söylüyor. Kuldur yani senin benim gibi kul olma özelliklerini taşıyor. Ancak bununla beraber Allah'ın Resulüdür. Yani ona semanın haberleri geliyordu. Allah azze ve celle'den ona vahiy geliyordu. Söyledikleri sözlerde muhtemendir, sadıktır, mastuktur. Sözleri sadıktır ve tasdik edilmiştir. Ama bununla beraber nedir? Bakın yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem eşiyle ilişkiye giriyordu ve bundan dolayı cünüp oluyordu. Yani senin benim gibi bir insan. Hatta ne diyoruz dünyanızdan bana ne sevdirildi? Kadınlar sevdirildi. Ve koku sevdirildi ve namaz sevdirildi. Biz de koku ve nam kadınlarla alakalı bu sünnette muvafıkız aleyhissalatü vesselam İşte İnşallah Rabbimiz bizlere namazı da o derece sevdirir. Bununla alakalı zaten ahkam daha önce geçmişti. Kısaca hadisi okuduk. Bu başlık altındaki son hadisi okuyalım inşallah. Ve Âişe radıyallahu anhâ en nebî sallallahu aleyhi ve sellem kâlâ Yine Ayşe validemizin rivayet ettiği hadiste efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar: Men mâte kim ölürse ve aleyhi sıyamun öldüğü zaman bu adamın üzerinde bir namaz ve bir oruç borcu var ise veli yuhu, onun bu oruç borcunu o adamın velisi onun yerine tutar. muttefakun aleyh. Hadis ittifak edilmiş bir hadis. Bir kimse ölürse neyle ölüyor yanında? Borçla ölüyor. Üzerinde farz olan bir oruç vardı. Bu borcunu eda etme imkanı bulamadan vefat ettiyse, öldüyse bu kimsenin diyor bu borcunu kim eda eder, kim yerine getirir? Onun velisi. Yani onun varisleri. Dünyada eğer bu adamın dünya mallarından birisine bir borcu var idiyse bunu kim ödeyecekti? Velisi varisleri ödeyecekti. Aynı şekilde onun Allah indinde olan bu borcunu da kim ödeyecek? Onun velisi varisleri ödeyecek. Bu meseleyle alakalı ilim ehlinin ilim ehli arasında bir ihtilaf var. Onlardan bir kısmı diyorlar ki hayır. Ölen bir kimsenin yerine onun üzerine farz olan, borç olan oruçları velisi tutamaz. Bazısı diyor ki tutabilir ama onun tutacağı oruç sadece bu adamın kendi kendisine farz ettiği nezir orucu olabilir. Yani adak orucu. Eğer adamın Ramazan'dan bir kazası var da bir borcu var da onu tutmadıysa velisi onun yerine bunu tutamaz. Sadece adak orucunu tutabilir. İlim ehlinden de bazı diyor ki ehli hadisten olan ilim ehlinden bazı diyor ki hayır. Bu hadis-i şerif umumidir. Buradaki lafızlar umumidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem burada herhangi bir oruçla meseleyi sınırlandırmadı. Ölen bir kimsenin üzerinde ister kendi kendine farz ettiği nezir, adak orucu borcu olsun, isterse Allah'ın ona farz ettiği ama yerine getirmediği Ramazan orucu borcu olsun. Ölen kimsenin varisi bunu yerine getirebilir doğru olan da inşallah budur bu hadisin delaletiyle. Bunlar hangi oruçlar? Bir Ramazan orucu, adamın üzerindeki kaza orucu, ikincisi de nezil orucu, adak orucu. Adam kendi kendine adak adamız. Biz böyle bir şey bilmiyoruz. Bizde adakta bildiğimiz sadece ne var? Kurban kesmek. Adam oruç da diyebilir. Allah için üzerime 20 gün oruç olsun diyebilir. Veya bunu bir şeye sınırlandırıp... Bir şeye tahlik edip... Bir şeye bir şeyle kayıtlandırıp... Eğer şöyle şöyle bu işim olursa... Hastam şifa bulursa... Bu işte muvaffak olursam... Allah için 10 gün oruç tutacağım... Diyebilir. Böyle dediği zaman bu kimseye bu oruç tutmak artık ne oldu? Farz, farz oldu. Allah farz etmedi. Herhalde kendi kendine... Bunu kendine farz etmiş oldu. Eğer bu adam bu orucu tutmazsa... Veli ise onun yerine bunu tutabilir. Ramazan orucu içinde geçerli. Adam sefere çıktı. Üzerinde... Oruç borcu var. Kaza Orucu kaza etmesi lazım. Veya hasta, hasta alanda oruç tutmadı bu orucu kaza etmesi lazım. Sonra bu oruçları kaza etmeye muvaffak olamadan adam vefat etti. Bunun yerine bu oruçları kim tutar? Onun velisi, onun varisleri tutar. Tutar derken tutabilir. Yoksa varislerine bu orucu tutmak farz değil. Ulemanın cumhurunun sözüne göre. Onun borcunu ödemekte farz olmadığı gibi. Burada şu meseleyi iyi anlamamız lazım. Üzerinde kaza borcu olan kimse eğer diyelim adam Ramazan'da hastalandı ve oruçları Ramazan'dan sonra belli bir zaman iyileşince tutarım diye oruçları kazaya bıraktı. Sonra bu adam bu oruçları kaza etme fırsatı bulamadan Ramazan bitti bayramın birinci gününe bu adam öldü. Bu adamın bu oruçlarının kaza edilmesine hacet gerek Yoktur. Bu oruçların fidye ödemeye de gerek yoktur. Zira bu adamla herhangi bir taksir yapmadı. Bu oruçları müsait bir zaman için kaza etme, kazaya bırakmak kendisinde bir ruhsattı. Bu ruhsatı yerine getirdi. Ancak kendisine bunu kaza etme fırsatı verilmedi Allah tarafından. Böyle bir kimseye bu orucu kaza etmesi gerekmez. Velisinin kaza etmesi gerekmez. Onun yerine fidye vermesine de gerek yoktur. Ancak adam orucu tutmadı. Sonra bayramdan sonra kaza edecek fırsatı olduğu halde geciktirdi. Başka işlerle meşgul oldu. Tutma fırsatı olduğu halde tutmazsa böyle kimsenin üzerine booruç velesinin üzerine borç tutmak meşru olur. Aynı şekilde misafir için de geçerli. Adam Ramazan boyunca seyahat ediyordu. Sonra yolda öldü. Bu adamın da borçlarının kaza edilmesine gerek hacet yoktur. Zira bu adam kendisine verilen bir hakkı kullandı. Ancak bu borcu ödemeye fırsatı olmadı. Yani bu adam herhangi bir taksir yapmadı. Böyle bir kimsenin de yerine oruç tutmaya hacet gerek yoktur. Bu hadis-i şerifle inşallah bu babı bitirmiş olduk. Bundan sonra tatavu oruçları, nafile oruçlar ve nehyedilen oruçlarla alakalı bir bölüm var. Oradaki hadisleri de inşallah bir dahaki, bir dahaki derste böyle kısaca bitiririz. Zira çok az bir zaman kaldı herhalde Ramazan'a. Bunlarla alakalı söyleyeceklerim bunlar. Eğer ziyade etmek istediğiniz, ilave etmek istediğiniz, sormak istediğiniz bir şey varsa buyurun abi. ...aynı hüküm bu kimse hakkında geçerli... ...hem de evveliyetle geçerli... ...ondan daha evla... ...bu adamın hiç iradesi dışında bir yapılan bir şey bu... Öbür, öbür, ...öbüründe... ...iradesiyle cünüp oldu... ...ve, ve günün içinde Ramazan'ın bir bölümünü... ...cünüp olarak tuttu orucunu... ...çünkü fecir doğdu hala cünüp... 10 dakika yarım saat bir saat neyse... ...cünüp olarak oruç tuttu... ...eğer onun için caizse... ...bunun için evla olarak caiz... ...o gün orucunu tutar... ...herhangi bir kaza bir şey gerekmez... Ve orucundan hiçbir şey eksilmiş sayılmaz. Arkadaş de yani, kaza, kaza yapması gerekmez. Zira orucu sahihtir. Hiçbir eksikliği yoktur. sabah namazını da anlayalım. Yani sabahladı ama üzerine güneş doğmadı. Sabah girdi. Sabahın vakti girdi. Fecir oldu yani. Fecir olunca ne başladı artık? Oruç başladı ve sabah namazının vakti girdi. Ama güneş doğdu dersek bu caiz değil. Nebi Sallallahu Aleyhi çünkü bu zaman günüp olarak namazını kılmamış, geciktirmiş olur. Bu değil. Barakallah. Öyle anlaşılmasın. Sabahladı dediğimiz zaman yani üzerine güneş doğdu değil. Fecire ulaştı. Yani orucun vakti başladı. Sabah ezanı okundu. Yarım saat geçti. Daha güneşin doğmasına diyelim bir saat var. Uyandı adam. Bu kimse orucunu tas tamamı şekilde tutmuş, sayılır gusleder. Hocam bir şey soracağım. Şimdi benim adam şeker hastası. Bu şeker hastası halde ederse, yani, bedeni bir şey giremeye, daha rahatsız olacak. Bu daha eftar mıdır, değil Hayır, daha after değildir. Eğer Ama eğer zaman, itimat edilen aklı başında düzgün bir doktor ona diyorsa ki sen orucu tutmayacaksın. Bu oruç tuttuğun zaman sende şöyle ciddi hasarlar, ciddi sağlık sorunları meydana getirir ve bu sana zarar verir. Evet. Derse diyorlar bu, bu kimsenin oruç tutması kendisine caiz değil. Fidye şeker hastası olduğu için yani şeker hastalığından şifa bulma gibi bir umudu yok bugün. Evet. Buna fidye vermesi gerekir. Evet. Evet. Evet. Bir sorun olacak hocam. Biraz önce anlattım, tam anlamadım. Bunu bilmek istemedim. Bu emzidi ve hamile kadınların yani, e, kaza Çünkü, gerekir, bizim burada söylediğimiz tercih ettiğimiz kaza etmemesi gerekiyor. Bence Etmezler. E kaza etmesine gerek yok. Sadece fidye verirler diyoruz. Ancak bu yani il içinde kaza edecek, fidye de verecek diyenler de büyük. bunlar baya büyük bir topluluk yani. Var. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme onun ailesine ve ashabına salat ve selam olsun.